Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Tung Mercator girişiminin katkıları. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Rad dediyseniz iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madra. Evet, bugün programda ufak bir değişikliğe gideceğiz. İlk önce e, Naomi Oreskes'in dün e, yapamadığımız okumasına devam edeceğiz. Batı uygarlığı çok çöküşü attı kitabın okumasına. Ardından Ümit Şahin burada olacak. Bize Paris izlenimlerinden bir şekilde bahsedecek. Zaten bu izlenimlerin devamında e, kendi programlarında açık yeşilde kendi aralarında tartışılabilme şey fırsatı bulacaklar. Ama ilk önce Naomi Oreskes'in Batı Uygarlığı Çöküşü adlı kitabının kaldığımız yerden devamını dinliyoruz. İklim için. Atı Uygarlığının Çöküşü Gelecekten Bir Bakış Naomi Oreskes, Eric M. Conway Bu kitap 2393'te yazıldı. Türkçesi Oya Tuğcu Hızağaç, Bora Kabatepe. Yeni insan yayın 3 Üçüncü bölüm. Piyasanın çöküşü. İnsanlık tarihinin bu acıklı dönemini araştıran bir tarihçi için en hayret verici durum kurbanların başlarına gelenin ne olduğunu ve bunun nedenlerini biliyor olmalarıdır. Aslında olanları tüm detaylarıyla tarihe not düşmüşlerdi çünkü sebebin fosil yakıt tüketimi olduğunu biliyorlardı. Tarihsel incelemelerin ortaya koyduğu bir diğer gerçekte, Batı uygarlığının yenilenebilir enerjiye kademeli bir geçişi gerçekleştirmek için gerekli teknolojik birikime ve yeterliliğe sahip olmasına rağmen, mevcut teknolojileri zamanında kullanmadığıdır. Diğer tüm önemli tarihsel gelişmelerde olduğu gibi, burada da felakete neyin sebep olduğu sorusunu cevaplandırmak hiç kolay değil. Ama ana etkenler kendilerini hemen belli ediyor. Bu incelemenin savı, Batı uygarlığının engelleyici iki ideolojiye, Adlarını vermek gerekirse pozitivizme ve piyasa köktenciliğine sıkı bağlılığın tuzağına düşmüş olduğudur. 20. yüzyılın bilim insanları kendilerini pozitif bilgi fikrini ortaya atan ve 19. yüzyıl Fransız filozoflarından Auguste Comte'un ardından pozitivizm olarak adlandıran ve daha genel olarak Bacon'cılık diye bilinen ampirik geleneğin mirasçısı olarak gördüler. Bu dünya görüşü, tecrübe, gözlem ve deney aracılığıyla dış dünya hakkında güvenilir bilgiye ulaşılabileceğini ve bu bilginin ona sahip olanı güçlü kıldığını öne sürer. Yaşananlar ilk kısmı doğrulasa da, yani 20. yüzyıl bilim insanlarının iklim değişikliğinin sonuçlarını tahmin ettiklerini örneklerle saymıştık daha önce, ikinci iddianın aynı derecede ikna edici olduğu, Söylenemez. Yani güvenilir bilgiye sahip olanın güçlü kılındığını. 20. yüzyılda ve 21. yüzyılın başlarında iklim değişikliği araştırmalarına milyarlarca dolar harcanmış olmasına rağmen, elde edilen sonuçların fosil yakıt tüketimine devam edilmesine neden olan ekonomi ve teknoloji politikaları üzerindeki etkisi çok az oldu. Dönemin ayırt edici özelliklerinden biri, gücün iklim sistemini en iyi anlayanların elinde değil de, fosil yakıt kullanımının devam etmesinde büyük çıkarları olan siyasi ve sosyal kurumlarla ekonomik aktörlerin elinde toplanmış olmasıdır. Tarihçiler bu sistemi karbon yakma teşkilatı olarak adlandırıyorlar. Bu teşkilatın içinde fosil yakıt üreticileri, Bu üreticilere hizmet eden ikincil endüstriler, yani sondaj firmaları, petrol yataklarında hizmet sağlayan firmalar, büyük inşaat firmaları, hafriyat firmaları, plastik ve diğer petrokimya malzemeleri üreticileri, ürünlerinin başarısı fosil yakıtlarının ucuzluğuna bağlı olan endüstriler, yani özellikle otomotiv ve havacılık endüstrileri, Ve tüm bunların ana para ihtiyacını karşılayan finans kuruluşları bulunmaktaydı. Karbon Yakma Teşkilatı'nın devamlılığı bu grupların çıkarlarına hizmet ediyordu. Bu teşkilata dahil olanlar kendileri için bir tehdit olarak gördükleri bilimsel bilgileri çürütmeye çalışan bir beyin takımının arkasına sığınarak teşkilatı gizlemeye çalıştılar. Gazeteler bu beyin takımı üyelerini iklim araştırmacısı yerine koyup, Onlardan gelen açıklamaları sık sık üniversite kökenli bilim insanlarının görüşlerinin karşısına çıkardı. Bu uygulama kamuoyunda bilim dünyasının iklim konusunda henüz kesin bir yargıya varamamış olduğu algısının ortaya çıkmasına, böylece insanlara harekete geçme zamanının geldiğini söyleyen hislerin zayıflamasına yol açtı. Bu süre zarfında bilim insanları bilim üretmeye devam ederken diğer yandan politik konularda fikir beyan etmenin ve konunun aciliyetine dikkat çekebilecek duygusal konuşmalar yapmanın yanlış olduğuna inanıyorlar. Çok sayıda ikna edici bilimsel sonuç üretip bunları açık ve sakin bir biçimde dile getirmeleri halinde dünyanın felaketi önleyecek adımları atacağını düşünüyorlardı. Bilim insanları karşılaştıkları engellerden bazılarının farkındaydılar ve bildiklerini etkili şekilde aktarmanın yollarını bulmak için çırpınıyorlardı. Bu konuda biraz yol kat etmiş olsalar bile Batı toplumunun büyük bir kısmı bu insanların anlatmaya çalıştıklarını uygulamada yetersiz ama ideolojik olarak kuvvetli bir sistem uğruna reddediyordu. O günlerde bile bu sistem dine benzer bir inanç olarak görülüyor ve bu nedenle piyasa köktenciliği olarak adlandırılıyordu. Piyasa köktenciliği ya da diğer adlarıyla serbest piyasa köktenciliği, neoliberalizm, laissez-faire bırakınız yapsınlar ekonomisi, bırakınız yapsınlar kapitalizmi, iki ana fikir üzerine kurulu bir ideolojik sistemdi. Bunlardan birincisi, serbest piyasa ekonomisine dayanan bir sistemin toplumun ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayacak sistem olduğu fikridir. Piyasanın görünmez elinin yönlendirmesiyle bireyler birbirlerinin ihtiyaçlarına özgürce cevap verecek ve böylece arzla talep arasında bir denge kurulabilecektir. İkinci ana fikre göre ise serbest piyasa maddi ihtiyaçların karşılanmasının iyi hatta en iyi yolu olma iddiasını taşımıyordu yalnızca o ihtiyaçların Kişisel özgürlüklerin kısıtlanmadan karşılanmasını sağlayacak yegane araçtı. İkinci noktanın özü, pazarın dağınık bir gücü temsil ettiği inancıdır. Özgür tercihler yapan bireyler gücü ellerinde tutuyor ve böylece gücün merkezi bir yapıda aşırı şekilde yoğunlaşmasını engelliyorlardı. Aksine, merkezden planlanan ekonomiler yalnızca ekonomik gücün değil, aynı zamanda siyasi gücünde bir noktada toplanmasına neden oluyordu. Bu sebeple siyasi, medeni, dini ve sanatsal özgürlüklerin tümünü kapsayan kişisel özgürlüklerin korunması için ekonomik özgürlük garanti altına alınmalıydı. Neoliberalizm denilen dünya görüşü 18. ve 19. yüzyıl aydınlanmasının getirdiği liberalizm fikrinin ve özellikle de Adam Smith, David Hume John Locke ve John Stuart Mill'in çalışmalarını tekrar gündeme taşıdı. Dönemlerinin hakim batılı yönetim biçimine, yani monarşiye tepki gösteren bu düşünürler, adaletsiz ve zalim despotların hakimiyeti karşısında kişisel özgürlükleri savundular. Bazı siyasi liderlerin zorba monarşilere alternatifler hayal ettiği bir dönemde çoğu insan, kişisel hak ve özgürlüklerin yükselişini kaçınılmaz bir yanıt olarak gördü. Bu fikirler, 18. yüzyılın sonlarında Amerikan Cumhuriyeti'nin ve Fransız devriminin erken liberal safhasının mimarlarını etkiledi. O zamanlarda bu tür fikirler gerçekçi olmaktan çok idealistti. 18. yüzyılda Amerikan yasaları ırk temelli köleliğe izin veriyordu. 19. yüzyılda kölelik tamamen sona erdiğinde dahi sonraki yüzyılda ekonomik ve sosyal ırkçılık devam etti. Avrupa'da Fransız devrimi bir şiddet dalgasıyla beraber çöktü ve otokratik yönetim Napolyon Bonaparte'ın önderliğinde yeniden tesis edildi. 19. yüzyıla gelindiğinde güç liberallerin arzuladığı gevşek siyasi yönetim görüşlerine meydan okuyacak şekilde sanayicilerin ellerinde toplandı Avrupa'da. Alman filozof Karl Marx, gücün ve zenginliğin işçiler tarafından üretilen artık değere el koyan bir zümrenin elinde yoğunlaşmasının kapitalist sistemin doğal sonuçlarından bir olduğunu öne sürdü. Sanayiciler işçileri acımasız ve zalimane şartlarda, yani 19. yüzyılın şeytani değirmenlerinde sanayi devriminin getirdiği iç karartıcı üretim mekanlarını açıklamak için sıklıkla kullanılan ve William Blake'in Kudüs şiiriyle kullanılmaya başlayan bir benzetme bu. Ve ilahi yüz parladı mı önünde bizim bulutlu tepelerimizin ve burada mı inşa edildi Kudüs arasında bu karanlık şeytani değirmenlerin diye giden şiir. Bu şartlarda çalıştırmakla kalmıyorlar. Rüşvet ve irtikapla demokratik süreçleri yozlaştırıp türlü yöntemlerle pazarın işleyişini de bozuyorlardı. Bunun en iyi örneklerinden biri Amerikan demir yollarının gelişmesi ve genişlemesidir. Bu meçhule giden yollar devlet tarafından büyük miktarda maddi destek görmüştü ve bu yollara olan talep Amerika'nın batısının yerli halkları ve doğası pahasına suni bir biçimde yaratılmıştı.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 Türkçesi Oya Tuğcu Hızağaç, Bora Kabatepe. Yeni insan yayın edildi. İklim için. Evet bu ters girişten sonra e, açık e, iklim için programına devam ediyoruz. Özür dilerim. Ayrıca Eric Conway'e de buradan bir günaydın diyelim. Sürekli devamı Oreskes ismini anlıyorum ben. Aklımda kalan isim olarak ama aynı zamanda kitabın bir evet, diğer yazarı evet. Eric M. Conway'di. Bu vesileyle kendisine de bir günaydın diyelim. Evet günaydın. Bugün İstanbul Politikalar Merkezi'nden ve programcımız Ümit Şahin konuğumuz, müşterek dostumuz Ömer Madra burada. Sonra belki açık yeşile onlar da bizi konuk alırlar. Böyle devam ederiz çünkü Paris'te konuşulacak şeyler çok uzun. Optimist, bir, özgeçler. ağırlar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Uzatılmış şey yapalım. Bir açık evet. iklim için açık yeşil program. Bu, bu, bu önümüzdeki 40 dakika boyunca Ömer Madra ve Ümit Şahin bana niye bu kadar optimist olmamam gerektiğini anlatacaklar sonunda. <gülüyor> <gülüyor> aslında sözü Ümite verelim. Dün İstanbul Politikalar Merkezi'nde de detaylı bir şekilde konuşuldu, ayrıntılı ayrıntılı ama biraz bize özet olarak tekrardan anlatabilir bir anlaşmayı herhalde. Ya tabii şimdi en çok merak edilen e, konu bu. Yani Paris Anlaşması nedir? E, değil mi? E, Paris Anlaşması bu iyimserlik kötümserlik mesesine yine gireriz. E, ister istemez ama elimizde her şeyden daha önemlisi bir yeni anlaşma var. E, Kyoto protokolü e, artık son demlerini yaşıyor. 2020'de sona eriyor ve 2020'den itibaren Paris Anlaşması dönemine giriyoruz. E, dolayısıyla e, bir kere kıymetini bilmemiz lazım. E, yeni bir anlaşmamızın olmasının yani bu bunu bir saplayıp başlayalım e, çünkü yeterince eleştireceğiz daha sonra e, ama anlaşmanın yapılmış olması kıymetli çünkü 6 sene önce hani açık radyo dinleyicileri de çok yakından hatırlar. Kopenhag'da aslında bu anlaşmanın çıkması gerekiyordu ama e, Kopenhag görüşmeleri çökmüştü o zaman e, ve e, büyük bir şey yarattı bu e, moral bozukluğu yarattı Bütün hem iklim müzakerelerini sürdüren resmi kesimlerde diyelim hem de sivil toplumda ve iklim hareketinde hatta birkaç yıl iklim hareketi kendine gelemedi. Yani 350 tekrar hmm. 350'nin biraz etkisiyle toparlandı demek yanlış olmaz. Dolayısıyla Paris'ten bir anlaşma çıkmış olması çok kıymetli çünkü yine elimizde bir çapa var. Yani iklim hareketi için, iklim değişikliğiyle mücadele için... ...tutunacağımız bir çapa var, bir uluslararası zemin var. Bu zemin her sene yine koplarla toplanmaya devam edecek sözleşme tarafları. 195-196 ülke. Dolayısıyla bu kısmı iyi. iyi olan başka neler var? Bu şeyin Paris Anlaşması'nın yarattığı yeni ortamın... Kyoto döneminden farkları... var Olumlu olan farkları var yine. Ee, mesela e, ilk defa e, evrensel bir iklim değişikliği anlaşmasıyla karşı karşıyayız. Yani tabii sözleşme de evrenseldi. Yani bütün ülkelerin imzası var. Ama sözleşme çok genel bir metin. 1992'de yazılan sözleşme. O sözleşmede iklim değişikliğini durdurmak lazımdan başka bir şey tam olarak söylemiyor. Yani bunun yöntemleri falan ilkeleri açıklanıyor tabii ama... ...bir hedef, e, net bir hedef yok e, sözleşmede. O... Hedefi netleştirmek için konan Kyoto protokolü ise sadece 40 ülkeyi kapsayan diğerlerini dışarıda bırakan bir gelişmekte olan ülkeleri dışarıda bırakan bir anlaşmaydı. Şimdi Paris anlaşması eğer bir aksilik olmaz da herkes imzalarda yürürlüğe girerse ki herhalde artık bu o Paris. kadar alkıştan yani olaydan evet, sonra. Hepsi birbirine sarıldı falan artık herhalde imzalarlar diye tahmin ediyorum. Paris'te. O Dolayısıyla 22 Nisan'da tarihi de verildi. 22 Nisan'da e, imzayı açılıyor ve bunun için de liderler e, bir araya geliyorlar. E, büyük bir böyle yine e, tören yapacaklar. Yine evet. Paris'te mi? Ona bakayım. New York'ta. New York'ta 22 Nisan değil mi? 2016 Dünya Hı. Günü çünkü Birleşmiş Milletler böyle günlere çok önem veriyor. Hı. New York'ta. Ne gidelim? İmza törenine New York'a. New York'a. Peki. Zaten aslında tam da aynı dönemde yeni hareket başlıyor, değil mi Mayıs evet. tarihi Evet. Beş 5-11 Mayıs denildi yanlış hatırlamıyorsam bu e, fosil yakıtlardan kurtulalım 350 350 olduğunu başlattı. Evet önemli bir e, kampanya. Bir de şey e, var tabi yani yüzde 55 e, emisyonların yüzde 55'ini kapsayan ülkeler ve 55 ülke hikayesi var. Ama muhtemelen yani bu kadar ülke, 193 ülke olduğuna göre o baraj aşılacaktır. Zaten Amerika ile Çin imzalasa %50'ye yaklaşıyor. O yüzden hani çok zor olmayacaktır diye evet. tahmin ediyorum. 7-15 Mayıs'mış evet baktım şimdi ben de. Ee, e mobilizasyon başlıyor. Seferberlik dünyanın en tehlikeli fosil yakıt projelerini... Durdurmak, kapatmak. Yani bütün bu kömür yakıtlı şeyleri. Hı hı. <gülüyor> yani dolayısıyla Kyoto'dan böyle bir e, evrensel olması gibi bir farkı var. Bir diğer farkı, e, Kyoto'da olmayan bir sıcaklık hedefi e, meselesi var. Yani bu sıcaklık hedefi yine mesela basının e, atladığı, Çok önemli mi? Belki bilmiyorum ama atladığı şey bu iki derece yeni bir şey değil yani iki derece yıllardır olan bir şeydi. Bir buçukta hatta Cancun'da vardı yani 2010'da evet. bir buçukta vardı. Sadece bu sefer well below iki derece yani iki derecenin iyice üç, altında. Iyice altında. <gülüyor> ne demek? <gülüyor> 1.75 mi diye hesaplamıştınız onu 1.5 ile 2 derece arasında Semra Cerit Mazlum'un önerisi o oldu 1.75 diyelim şuna ee, çok şey. akılda <gülüyor> kalır değil mi Yani <gülüyor> <gülüyor> öyle bir hedefin orada olması önemli neden önemli çünkü onu koyduğunuz zaman bir de karbon bütçesi hedefi şey karbon bütçesi hesabı e, artık yerleşmiş olduğu için IPCC'sinin yaptığı artık azaltım denen şeyin Bilimsel bir temeli var. Halbuki Kyoto'da konan yüzdeler e, kafadandı. Yani hadi sen yüzde 8'indir, sen yüzde 5'indir, ortalaması da yüzde 5.2 olsun gibi bir yani çok e, şeye oturmayan, bir karbon bütçesi hesabı olmayan bir e, hedef bütünü vardı. Şimdiki hedefler ise belli bir bilimsel e, şeye dayalı. Öyle olduğu için zaten bu hedeflerin yetersiz olduğunu netlikle söyleyebiliyoruz. Yani bu e, işin bence iyi bir kısmı. Ama tabii e, hedeflerin ne olduğuna geliriz biraz sonra. Evet. yani Hedeflerin bir işe yaramayacağı apayrı bir sorun. Başka ne var? E, bence iyi olan, Kyoto'dan farklı olarak bu sefer işte bu hedeflerin ülkeler tarafından belirlenmiş olması bir fark. Bu da e, uygulanabilir olma ihtimalini güçlendiriyor bir miktar. E, bir de bu iklim adaleti gibi, toprak ana gibi falan sözlerin bu sefer anlaşmaya girmesi güzel. Yani... E, Bunlar çok böyle keyword gibi girmiş bile olsa yani işte bu lafları da kullanalım tarzında bile girmiş olsa girmiş olması bence e, önemli. Evet bence o pozitif tarafta belki şeyi de e, genel çerçeve açısından, bağlam açısından şeyi bağlayabiliriz. Yani çok kuvvetli bir geçen e, seneler içinde işte senin sözünü ettiğin gibi iklim <gülüyor> hareketi, Bir sarsıntıdan sonra özellikle 350 Orgun ama başka yerli hareketlerinin de çok önemli ayağa kalkması ya seferber olmasıyla çok ciddi başarılar kazandı. Ve Fransa'da da e, yasak olmasına rağmen olağanüstü hal e, bu terör olayından sonra 3 e, aylığına bütün e, hatta e, iklim e, aktivistlerinin tutuklanmasına e, göz hapsine, ev hapsine alınmasına kadar varacak sıkıntı olmasına rağmen büyük bir seferberlikle basınç yaptılar Paris'te ve bu salonlarda pek gö görünmüyordu. Bir ara aslında göründü de birkaç yerde yapılan gösterilerle ama son gün özellikle 20 bin kişi aşağı yukarı Paris sokaklarını caddelerini doldurmasıyla da. iyi bir böyle bir anlaşmanın çıkmasında bence önemli rol oynamış bir basınç vardı her şeye rağmen yani şeyin <gülüyor> katiyen izin vermeyeceğiz demesine rağmen bizzat başbakan valsin bunu dinlemeyip Kuvvet izin istemedikleri halde izin verdiler bir de Evet değil mi? verdiler ve, <gülüyor> ve vermek zorunda kaldılar bence ...anlaşmayla sonuçlanmasının şeylerinden bir tanesi de önemli sebeplerinden biri... ...ve pozitif bakılacak e, imsar demek doğru olur mu bilmiyorum ama e, taraflarından biri de buydu. Ama öte yandan tabii yani Paris dünyanın en büyük diplomatik başarısı falan diye... Işte evet yatıyor. satıyorlar bunu böyle bir problem var. Mükemmel bir şey oldu. Yani gerçekten bence hani işe yapmak lazım yani kabul et, et, etmek lazım ki çok güzel tasarlanmış bir iş oldu yani böyle o işte e, dün de bahsetmiştim biraz yani o konuşmalar şeyler yani hiç alakası olmayan ya da bir medya hiç bu konuları takip etmemiş bir insan tamamen anın büyüsüne kapılıp bir devrim yaptık işte devrim oldu falan evrensel diye şey yapabilir yani. Evrensel bir anlaşma yani. olarak geçiyordu baktığınız zaman bazı gazetelerin ve internet sitelerindeki manşetleri evrensel, evrensel iklim. Sözleşmesi olarak da nitelendirenler oluyordu. Ha, bir de Figures'in kendi söylediği bir şey vardı. Ee, bu anlaşmanın hani öyle bir şey olmuş ki hal olmuş ki insanlar imzalandığını zannedip onu üç tane ayrı yemeğe falan davet etmişler. Yani hani müzakeredir içerinde olan, olası olan kişiler bile herhalde bir noktada artık kabul edildi mi işte imzalandı mı ne oldu bilemeden he, kutlamalara hmm. başlamışlar. Bu çocuk çok tecrübesiz olduğu için bu gibi <gülüyor> toplantıların <gülüyor> heyecana <gülüyor> kapılmış onları görerek. Ya yani 20 yıldan beri alkışlayıp birbirlerinin suçlarını su diplomat görmekten <gülüyor> Benim ilk içimiz şey dışımıza çıktı. <gülüyor> Bir ara bunu hangi gazete yapmıştı hatırlamıyorum da e, bu bütün şeylerin sonundaki alkışlar ve birbirlerine sarılma görüntülerini yan yana koymuşlardı. Evet. <gülüyor> tamam ben ilk defa görmüştüm. Neyse en azından iklim içini e, pozitif e, taraflarıyla bulmuştum. E, kapatalım. Açık yeşilde olumsuz taraflarıyla devam edelim. Açık yeşili açalım bunla. Evet. Mi? <gülüyor> iklim içine kapatırken yarın görüşmek üzere diyelim. Evet, görüşmek üzere. İklim için Paris Sirvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Murat Can Tombi.